Teşekkür ederiz Kıymetli Hocam. Yine e, hac farizasını yerine getirdikten sonra kardeşlerimiz malum oradan bazı hediyeler getiriyorlar. İşte hurma <gülüyor> ve zemzem bunların en önemlilerinden. Zemzem içilme adabı nasıl olmalıdır demişler. Ayakta tüketilmesine veya oturarak tüketilmesinde bir mahsur var mıdır? İsterseniz onu da bir açıklayalım muhterem hocam. Hem benim için hem de izleyicilerimiz için faydalı bir bilgi olacak. Evet, e, hacımızın getireceği, en değerli hediye, benim acizana kanaatim hurma ve zemzemdir. Ve hurma zemzemin dışında da hacılardan hediye beklememek uygun olur. Çünkü ben Anadolu'da müftülük yaptığım yıllarda bazı zevat-ı kiramla konuşuyordum. Sizin maddi durumunuz iyi, işleriniz iyi, imkanlarınız iyi. Niye hacca gitmiyorsunuz? Gidebilirsiniz. Tamam pek fazla zengin değilsiniz ama... Hacca gidecek hem e, mali, imkanınız mani, mali imkanınız var hem de işiniz müsait. Dedikleri cevap şu, hocam Hacca bir kişinin maliyeti 10 bin lira ise bizim gibi bir kişinin gidiş gelişi dönüşünde getireceğimiz hediyenin maliyeti 30 bin lira. Biz bu 30 bin lirayı bulamadığımız için Hacca erteliyoruz diyorlardı. Eyvah o zaman büyük bir problem var arkadaşlar. Çok büyük bir problem var. Onun için ben bizi dinleyen kardeşlerimizden de başkasından da Hacıdan hediye olarak sadece ve sadece hurma zemzem kabul etsinler Diğerlerini e, biz aldık kabul ettik bize getirme bundan sonra böyle bir şey yapmayalım ki Hacılarımız da rahat etsin insanlarımız da rahat ne yapsın Hac ve ümre görevlerini rahat rahat yapıversinler evet. Getirdik ikramımızı hurmamızı zemzemimizi koyduk Zemzem içerken bir takım adaplar var bu adaplar e, yine bu kitaplarımızda detaylı şekilde yazılmış. Biz kısaca şunu söyleyelim. Bir e, İbni Abbas radıyallahu anh Efendimiz'in e, bir konuyu, adabı açıklayan bir konusuyla, hadisiyle konuya izah etmeye çalışalım. Diyor ki İbni Ebi Müleyke var sahabe-i kiramda. Hı hı. Ben diyor İbni Abbas'ın yanında oturuyordum. Onlar Kabe'de taaflarını yapmışlar, namazlarını kılmış, zemzemlerini içmişler, dinlenmek için oturuyorlar. O esnada da taaf edenler, yabancılar, işte İbn Abbas radıyallahu anh'a geliyorlar. Hem sorularını soruyorlar hem de onu ziyaret edip ziyaretten teberrük ediyorlar. Bir kişi geldi diyor, selam verdikten sonra İbn Abbas radıyallahu anh'ın efendimizin yanına oturdular diyor i̇bn Abbas'ın dikkatini çekti diyor. Nereden geliyorsun diye sordu. Dedi ki diyor, e, Zemzem'den geliyorum diyor. Peki dedi, Zemzem'den geliyorsan dedi, Adab'ına riayet ederek içtin mi onu? O zaman diyor, o şahıs, Ey i̇bn Abbas, adabın nasıldır, bana öğretir misin dedi. O da dedi ki, <gülüyor> Zemzem'e indiğim vakitte önce Allah'a ismini an. Sonra hamdet. Ondan sonra da zemzemi içmeye başla. Ancak üç nefeste iç. Üç nefeste iç. Üç nefeste iç. Ve çokça iç. Çokça iç. Çünkü bizimle münafıklar arasındaki fark zemzemi çok içmededir. Zemzemi çok içmek münafıklara ağır gelir dedi diyor. Fukaha işte İbn Abbas hazretlerinin e, bu hadisine dayanarak zemzemin adabını belirlemişler. Birincisi neymiş? Besmele Hamdele. İkincisi nedir? Üç defada içmek. Yani nasıl ki bir suyu içerken, bir bardak suyu içerken, üç nefes alarak içiyorsak, zemzemi de aynı şekilde üç nefeste içeceğiz. Tek yudumda içilecek sözünün hiçbir dayanağı yoktur. Hiçbir hadis kitabında veya fıkıh kitabında zemzem tek bir nefesle içilir diye bir ibareye ben rast gelmedim. Görmedim de böyle bir şey yok. Bütün söylenen demin okuduğum i̇bn Abbas hadisindedir. O da teneffes felâthemarrâd diyor. Üç kez nefes alarak iç diyor. Bu da üç, üç ki, ayrı yudum. Üç ayrı yudum. Yani sudaki adab neyse zemzemde de adab nedir? Odur. Efendim ayakta içme meselesine gelince ayakta içme tamamıyla demin söylediğim kuraldır ister e, sudaki adab neyse zemzemdeki adaptodur ayakta içileceğine dair rivayetler yoktur peki nedir ya peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yani ayakta içtiğine dair suları ayakta içtiğine dair zemzemi de ayakta içtiğine dair rivayetler var peki zemzemi ayakta içtir rivayeti doğru mu hayır doğru değil ya aleyhissalatü vesselam veda hatçında zemzem kendisine getirildiği vakitte hayvanın üzerinde devesinin üzerindeydi. O şekilde ayaktaydı. Yani. O şekilde. Yani oturuyordu. Evet. Oturuyordu. Oturarak içti. İndiği vakitte de kuyuya indiği vakitte de ayakta içmişti. Nitekim suyu da ayakta içtiği vardır. Oturarak içtiği de vardır. Ha demek ki zemzemi içme adabı suyu içme adabı gibi. Yani oturarak da içmek caiz. Ayakta içmekte caiz. Peki hangisi eftal? Heh, burayı açıklayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir işle ilgili, bir işle ilgili iki tane tavrı varsa, iki tane tavrı varsa, ikisi tavrı da caizliği gösteriyor ise, o zaman birisi, birisi eftaliyeti, birisi de nedir? Caiz diye delalet eder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Oturarak içmiş çoğunlukla. Çoğunlukla suyu da, zemzevi de oturarak içmiştir. Ve <gülüyor> oturarak içmenin bu e, fiili sünneti eftal olduğunu gösterir. Zaman zaman da ayakta içmiştir. Ayakta içmesi de caiz olduğunu gösterir. Ayakta içmesi de nedir? Caiz evet. olduğunu gösterir. Peki şöyle bir hadis var. Menşer ve kaimen felliestakim. Ayakta içen kussun. Ha, o ayakta içmenin ayakta içmenin dini mahsurunu değil tıbbi mahsurunu ifade etmek için tıbbi sakıncasını ya ifade etmek için şöyle bir şey mi hocam devamlı ayakta içen bir kimse İlerleyen dönemlerde, ilerleyen yaşlılıklarında tıp ben bir sorunla karşılaşır. O anda, o anda da olabilir. Gibi. O anda da olabilir. Bu tıbbi bir konu. Onun için ayakta işmenin mekruhluğu insan sağlığına zarar vereceği ihtimalinden dolayıdır. Yoksa caizliği değil. Ayakta işmenin caizliğinde herkes hemfikir. Bütün alimler ittifak etmiştir. Ama tıbbi olarak insan sağlığına zarar <gülüyor> verir endişesinden dolayı da mekruh görülmüştür. Evet. Mekruh tıbbidir, dini değildir. Evet. Muhterem Hocam, ee, bir telefon bağlantımız var ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Biz zemzemi içerken üç yudumda üşüyoruz. Evet. Besmele çekiyoruz. Kıbleye doğru yöneliyoruz. Ve içmeden evvel de böyle e, kendimiz için gerçekleşmesini dilediğimiz bir duayı oraya yerleştiriyoruz. Bunda bir mahsur var mı? Yok. Şimdi ben onu gelecektim. Adaplarından birisi de bu zaten. Dua etmek. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hadisi var. اَزْزَمْزَمْ لِمَا شُرِبَلَهْ zemzem ne niyetle içilirse ona inşallah uygun gelir onun gerçekleşmesine Cenab-ı Hak katında fayda verir i̇nşallah. bu nedenle niyet etmeli içtikten sonra da Allahumma inni es'eluke ilmen nafi' ve rızkan vas'i' ve şifaa min kulledain ve seqami Allah'ım faydalı bir ilim helal ve temiz bir rızık ve her türlü dert ve kederden de şifa istiyorum diye dua edilmesi adaptandır. İnşallah.